Altyazı Kainat, Bugün 25 Eylül Perşembe. Yıl 2014, ay 9, gün 268, hazır 143. 1435 Hicri Zilhicce 1, 1430 Rumi Eylül 12. Zilhicce 1435. Günün tarihi. 165 yıl önce bugün 25 Eylül 1849'da ünlü Avusturyalı Valseli ile tanınan besteci Johann Strauss Hayatını kaybetti. 117 yıl önce bugün 25 Eylül 1897'de Amerikalı yazar William Faulkner doğmuştu. Güneş batınca, kırmızı yapraklar, duman adlı romanları çok iyi bilinir. Faulkner 1949'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. Günün malumatı, dünden devam, terazi burcunda doğanlar. Yıldızınız Venüs. güzellik, sevgi ve güzel sanatları temsil eder.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 Dinner she cooked. I'm reading a book, girl. I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book? I'm on the shoulder, I got pulled over. Pigs trying to get me roll my window lower. I'm reading a book, pig. I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. Why all these people always interrupting me? What have I gotta do to try to make them say. I'm a Kes Açık Radyo Burası 949 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Mandacı Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Yimşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçası olarak Julian Smith'ten I'm Reading a Book adlı parçayla girdik. Bakalım neden öyle yaptık. Ve Günler Yürümeye Başladı Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 25 Eylül Çok Soran Bilge Miguel Ignacio Lio üniversiteye gitmedi ama kitapları tek tek bir araya getirerek bütün evi kaplayan bir bilimsel kütüphane kurmayı bildi. 1915 yılında bugün gibi bir günde birkaç tane Tukumanlı üniversite öğrencisi bütün bir öğleden sonrayı o kitaplar evinde geçirdiler ve Don Miguel'in onları bu kadar iyi nasıl muhafaza ettiğini öğrenmek istediler. Benim kitaplarım hava alır diye açıkladı bilgi adam. Ben onları açarım, onları açar ve sorarım. Okumak, sormaktır. Don Miguel kitaplara soruyordu ve çok daha fazlasını toprağa soruyordu. Dolaşarak sormanın keyfini tatmak için bütün Kuzey Arjantin'i at üstünde adım adım kat etti ve haritanın gizlediği sırları, eski değişleri ve yemekleri Şehirlerin bilmediği kuş ötüşlerini ve doğanın sunduğu bitkisel ilaçları bu şekilde öğrendi. Onun vahdiz ettiği kuşların ve bitkilerin sayısı az değildir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Evet şimdi tarihte bugün neler olmuş ona e, da bakalım e, diyoruz ama e... bugün istiyorsanız bir değişiklik yapıp e, tarihte bugün neler olmuşu e, ben yapayım diyeceğim. Ama bulmam için biraz bana zaman verin. Siz ufak olarak özetten başlayın. Ben tarihte neler olmuşu şimdi söyleyeceğim size. Evet, bir kere hafta sonunda tarihin değiştiğini söyleyerek başlayalım. Yani önüm geçen hafta sonu tarih değişti. Herkesin her şeyi değiştirmek için herkesin gelmesini istemişlerdi büyük iklim yürüyüşünde. ...halkların iklim yürüyüşünde ve herkes geldi. Dünyanın siyasi, siyasi liderleri ya da siyasetçileri, devlet başkanları New York'a... ...iklim değişikliği üzerine bir günlük bir zirve için gelirlerken... ...insanlar da dünyanın dört bir tarafında iklim krizine artık bir son verebilmek için... ...sokaklara dökülüp talepte bulundular. Şimdi son rakamlar şu şekilde... ...çok büyük, güzel ve birleşik bir hareket oluşturmaktayız diye yazmışlar. Halkın iklim yürüyüşü sayfasından, internet sayfasından okuyoruz. Ve dünyada hiçbir zaman şimdiye kadar bir araya gelmediğimiz gibi geldik. Daha parlak ve daha adil bir gelecek için, herkes için. Ve bir toparlama yapılmış. Küçük fotoğrafını çekmişler. Neler oldu, neler bitti... New York Times'ın da manşete aldığı şeyde New York yürüyüşü yaklaşık 400 binin üzerinde insan yürüdü. Katılan örgüt sayısı son sayıya göre 1574, 1574 kuruluş katılmış buna. Öğrenci sayısı Kolej denilen üniversite ve kolejden Öğrenci sayısı 50 bin 50 bin kişinin genç insanın Katıldığını söyleyebiliriz Sosyal medyada Paylaşılması 630 bin üzerinde Mesaj Sadece bu konuda o gün Üzerinde yazılan Makale sayısı Düne kadar yani dün bu rakam Çıkarılana kadar 5200 Makale yazılmış Ve selfie'ler çekilmiş ee, Kimler var Jane Goodall, Al Gore, Ben Kimun Robert F. Kennedy Leonardo DiCaprio Mark Raffalo gibi Ünlüler de katıldı ve Manşetlerden de New York Times Time gazetesi Çin dergisi BBC NBC Huffington Post, The Guardian ve Financial Times bulabildim ben. 7 tane önde gelen gazete ve internet sitesi, internet gazetesinde yer aldı. Yani mesela şey diyorduk, 40 bindi geçen sene bunu aşılacak kesin gibi deniyordu. 9 Eylül'de sayılarla halkın iklim yürüyüşünden bahsedirken. Bu tabi dört e, katını hatta hatta sekiz katını ilk tahminin aştığını söyleyebiliriz ve yürü e, mahalle yürüyüşe katılacağını bildiren mahalle sendika çevre adaleti grupları inanç grupları ilerici kuruluşların sayısı da 1500'ü aştı hatta 1600'e doğru gitti 50 bininde öğrenci kolej ve üniversitelerde örgütlendi. Çok acayip. Yani tarih yazdık lafı. Hani futbol maçlarından önce yerleşik medyanın söylediği şey klişe olmaktan çıktı. Bu hafta sonu geçen hafta sonu dünya ciddi bir şekilde ayağa kalktı. Ayakta dimdik durdu diyebiliriz ve sıradan insanlar. Yani liderler herkesin aradığı liderler kendi arasından çıktı zaten sıradan insanların liderlerinden çıktı bugün e, çeşitli programlarda da bunu tekrar ele alma imkanını da bulacağız e, yani özellikle mesela geçen hafta içinde New York'ta yaptığımız bir söyleşiler iklim ve bilim kazanında bu hafta iklim değişikliği konusu incelenecek. E, ondan bahsedelim. Bir de bugün Yeşil Dalga. Yeşil Dalga'da da bunun üzerinde konuşma fırsatı bulacağız tekrar. Onları da belirtelim. Evet. Muazzam bir hafta sonuydu. Tarihe geçen bir gün olarak da yeterlendirilebilir ya da günler tarih olarak geçebilir. yazıldı. Şekilde, evet. Önümüzdeki günlerde gene aynı şekilde önümüzdeki yıllarda anılacak. Belki iyi olarak anılacak, belki kötü olarak anılacak bir e, tarih olarak da anılabilir. Bu 20, daha başlangıç diye anılacağını umuyorum ben evet. şahsen bir de bunu gösteren çok önemli bir haber daha var alternatif nobel ödülleri diye adlandırılan right livelihood award var yani İsveç'te veriliyor bu toplumun insanların ileriye gitmesi için çalışan insanlara verilen ödüller dağıtıldı dün geç saatte açıklandı ve İsveç parlamentosunda aralık başında bir aralıkta galiba yapılacak bir törenle verilecek. Burada kazananlar arasında Bill McKibben var. Bu yürüyüşü örgütleyenlerden biri. Yıllardan beri takip ettiğimiz iklim savaşçısı aktivisti, yazarı ve bu toplantının da önde gelen isimlerinden biriydi. Kazananlardan biri oldu. Bir diğer kazanan da... Edward Snowden Bütün dünyanın Dünyada insanların e, Yani en tehlikeli Küresel trendleri Geri çevirmeye çalışan insanların Arasında yer alıyor Bu da işte Yorulmak bilmeyen cesur insanlara Veriliyor O da dünyada e, Özel hayatın korunması Gizliliğin korunması ve hükümetlerin devletlerin insanların hayatına müdahale etmemesi için uğraşanlardan biri ikinci kazanan da oydu. Diğer isimlerde Esma Cihangir Pakistan'da insan hakları sav savunucusu ve avukatı, hukukçusu ve Sri Lankalı insan hakları aktivisti Basil Fernando da kazananlar arasındaydı. Yani, o, yani gerek Esma Cihangir gerekse de Fernando. Basil Fernando da uzun yani 25 yılı aşkın bir süredir bu işlerle uğraşıyor. Tabii ki bilmek gibi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Sadece Edward Snowden o çok kısa hayatında çok önemli bir atılım yaparak dünyayı alt üst etmeyi başardı. Hepimizin hayatına nasıl müdahaleler olduğunu gösteren kişilerdi. Çok bence iyi bir seçimlerle iyi bir dizi seçimle tamamlanmış oluyor. Bu da tarihi, tarihin yazıldığının bir başka göstergesi olarak söyleyebiliriz. Evet hazır tarihten bahsetmişken e, tarihte bugün neler oldu onlardan da aynı şekilde aktaralım. E, 1906 senesinde bugün Leonardo Torres Quevedo adlı mucit ve aynı zamanda fizikçi Bilbao'da Bilbao limanında kendi e, ürettiği Uzaktan kumandalı e, gemileri kontrol edecek, gemileri mihmandarlık yapacak olan ufak aracı. Yani Telekino'yu e, tanıtmış krala ve kendi arkasındaki büyük kalabalığa. Bu aracın da Telekino denilen aracın da ilk uzaktan kumandalı araç olduğu söyleniyor. Ondan sonraki e, yapılacak olan işlere de öncülük ettiğinden bahsediliyor. Uzaktan sinema, Telekino. Ya da, evet. Ya da e, şey olarak da düşünebilirsiniz, drone Teknolojisinin de aynı şekilde ilk başlangıcını 1906 yılında bulabilmek mümkün. Aslında çok da uzak değil gibi duruyor buradan baktığınız zaman. Bir başka çok da uzak olarak durmayan tarih ise 1926'da imzalanan bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre de e, Uluslararası Konvansiyon e, köleliğin, köle ticaretinin ve köleliğin e, yasaklanması üzerine imzalanmış. E, köleliğin ve kölelik ticaretinin yasaklanması üzerine Uluslararası Konvansiyon'da 1926 senesinde bugün imzalanmış. Bu durum da aslında ilginç ve yani bir şekilde bağlayabiliriz. 80 sene, 80 sene öncesine tekabül ediyor. 80 sen öncesinde kölelik ve aynı şekilde köle ticaretinin yine şey görülebildiği, normal görülebildiği bir çağdan bahsedebilmek mümkündü. Aynı şekilde Naomi Klein'ın yazdığı son kitabında da böyle bir paragraf, böyle bir benzetme vardı. Köle ticareti ne zaman ki, yasaklandı. Ondan sonra bir problem haline gelmeye başladı elitler için diyor. Ondan öncesinde küre ticareti hiçbir problem aşaması problem anlamına gelmiyordu. Bunun ticareti gayet normal bir şekilde yapılabilirdi. Aynen şu anda karbon ticareti gibi iklim değişikliğine doğrudan sebebiyet veren karbon salımlarının da yapılması bir anlaşma ile beraber diğerleri için artık problem haline gelebilir diyor. Bu yazdığı son kitabında. Aynı şey tabii kadın hakları içinde. Kadın erkek evet. eşitliği içinde. Kadınlara oy hakkı da dahil olmak üzere eşit haklar tanıyan mücadele gerçekleşene kadar böyle no dünyanın en normal şeyi kabul ediliyordu. Ama hiçbiri mücadele verilmeden galiba sahip Olmuyor. olan hakları olmadı. İşte şimdi de tarih yazıldı diye boşuna konuşulmuyor. O kadar biz de buna katılmıyoruz. Çünkü... Ama burada ufak bir şey var. Yani feminizmle beraber ya da köleliğin kaldırılmasıyla beraber verilen mücadeleyle e, iklim hareketine karşılaştığınız zaman karşılaştırdığınız zaman daha doğrusu e, ufak bir handikapı var iklim değişikliğine karşı verilen mücadelenin. Zaman çok az. Ve bu kısa zaman içerisinde ortaya çıkan emareler gerçekten insanın tüylerini diken diken edebilecek noktada. Evet ama yani yapılacak da bir şey yok işte. ...bu büyük şey başladı... ultusu ...dünyanın... ...yedi düvelin tarafından duyuldu... ...New York'taki uğultu... ...çünkü yani işte bir, biraz önce rakamları verdik... ...daha fazlası olamaz... ...166 ülkede... ...yapılan... ...3 bine yakın aktif eylemden bahsediyoruz... ...en büyüğü New York'ta tabii ama... ...yani gümbür gümbür uğuldadı dünya gençler ve emekçilerinde başını çekti ve sanatın da kültürün de çok görselliğin müthiş bir rol oynadı. Bir de tabi yerlileri de unutmamamız gerekiyor. Başı çekenler arasında onlar da vardı. Ulanca renklikleri içinde bakalım dar zamanda kısa paslaşmalar zamanı işte. Evet. Yani ama ortaya çıkan durum da, ortaya çıkan tablo da bir an önce harekete geçmeyi gerektiriyor sanki. Mesela daha dün şeyden bahsediyorduk. Karadeniz bölgesindeki kuraklıktan ve bunun ne kadar etkili olabileceğinden bahsediyorduk. Tehlikeli bir kuraklık olarak nitelendiriliyordu gazetelerde ve internet sitelerindeki haberler içerisinde. Şimdi ise Karadeniz bölgesinde etkili olan şiddetli ve yağış, şiddetli yağış ve fırtınanın Karadeniz sahilindeki yolun üzerinde dev dalgalar oluşmasıyla beraber ortaya tsunami benzeri görüntülerin ortaya çıktığından bahsediyor. Evet, ondan onla girebiliriz aslında. 6 metreye ulaşan dalgalar varmış evet, mesela. İki tane çok önemli konumuz var. Bir tanesi yani sürekli olarak artık bitmek tükenmek bilmeyen sonsuz bir savaşın görüntüleri de var. giderek artan bir şekilde Türkiye sınırlarını da zorluyor. Birleşmiş Milletler de de konuşulmasına devam edilmiş zaten ve bir tampon bölge oluşturabilir bilinir mi ve cihada karşı cihadilere karşı bütün ülkelerde ne yapılabilir diye yapılan bir çok canlı ve önemli bir durum var çok tehlikeli bir durum var bir de ondan ve her şeyden çok daha tehlikeli olan bir iklim Yıkımına doğru gidiş var. Zaten bu iklim yıkımı ile ortaya çıkan bir durum aslında bu ağaçların ortaya Aynen çıkması öyle. da. Aynen yani öyle. birbirinden farklı olarak okuyamayız. Bir de diğer taraftan baktığınız zaman e, gene aynı şekilde Naomi Klein kitabının giriş kısmında bahsettiği gibi bu iklim değişikliği ile beraber ortaya çıkan durumun aslında bir şekilde de askeri Askeri bütçeye ayrılan paranın, özel ordulara ayrılan paraya ne kadar fazla güvenlik şirketlerine ayrılan paranın ne kadar yükselişe geçmesiyle paralel olduğunu gösteriyor. Mil militarize olan bir toplumda var. Yani bir avuç insanın bir elitin bütün dünyada servetlerini ve kudretlerini korumak için giriştiği bir dünya. Evet. Buna, buna bol bol zaman ayırmak zorundayız. Mesela Giresun'da 6 metreye ulaşan dalgalar sebebiyle sahil yolu ulaşıma kapanmış. Dalgalar arabaları vurup kamyonları vurup şeyleri vurduk e, araçlar ufak araçları vurduktan sonra hasarlar oluşmuş ve yol tıkanmış. E, Çare'de polis ekiplerinin panzerlerle destek vermesinde bulunmuşlar. bulmuşlar. Panzerlerle çeke çeke yolu açmışlar. Böyle durumlardan bahsediliyor. Evet. Onunla başlayalım işte söylemeye. Yani e, projesinin yanlış olduğunu kim bilir kaç seneden beri söylediğimiz, karşı çıktığımız bununla ilgili filmleri e, ve makaleleri dile getirdiğimiz bir durum. Karadeniz sahil yolu tamamen sular altında kalmış. Vatan Gazetesi sürmanşetten zaten tsunami gibi demiş ya da tsunami mi okunuyor nasıl bilmiyorum. Herkes o metaforu kullanmış zaten bu haberi veren. Dev dalgalar ya iki buçuk saat Kapanmış yol tsunami andıran bu görüntüler Sürücülere de zor anlar yaşattı Mine sağlam diye Bir kadın da dalgalarda kaybolmuş Bir ölü var hmm. Yok olup gitmiş 65 yaşında bir kadın Yani bu bahsedilen yol da Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in e, Ana alitleri olarak da bahsedilen yol Bilinen yol yani oralardan iloşa biliyorsunuz Bu şehirlere orasının şeyleri kesilmiş Dört şehrin e, yolları kesilmiş durumda. Daha da e, beteri olacağını da söylemiştim. Bunu Miktat olduğuyla da defalarca konuşma fırsatı bulduk. Yani Karadeniz'den taşlar yol, karaya doğru uçuyor. Dev kayalar yani. ve Tek bir yerde de değil. Mesela Giresun'dan sonra Rize'nin Çamlı ilçesinde sağanak nedeniyle Çamlı Emşin yolu da trafiğe kapanmış. Yine sağanak yağış bölgeyi e, olumsuz etkilediğinden bahsediliyor. Dediğiniz gibi bir kadının Kaybolduğundan aynı şekilde bahsediyoruz. Geçtiğimiz hafta siz yokken iki insan kayboldu. Biri Kütahya'da biri Konya'da. Yani teker teker insanlar kayboluyorlar bu sel olayları içerisinde. Ve hızını 50 kilometreyi bulan bir fırtınaya maruz kaldığından bahsedilmiş yine Karadeniz bölgesinin sahil kısmının. Dereler taşmış. Evler tedbir amayıcıyla boşaltılmış Köyler sular altındaymış. Evet yani akıl almaz bir durum var. Yani neresinden tutulacağını da insan bilemiyor. Çünkü mesela Başbakan Erdoğan bundan birkaç yıl önce büyük bir hala yuvala ile o, gururla bunu da e, tanıttı dünyaya cümle aleme ve işte bunu yaptık Bu Bulgaristan'dan Yunanistan'dan da gidip Karadeniz'i açacak. muazzam bir yolu tamamladık biz filan demişti kendisinden önce Mesut Yılmaz döneminden başlayan bir Karadeniz projesi ikisi de Rizeliye başbakanı evet. Cumhurbaşkanı oldu sonradan ama işte böyle olmuş yani Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu gene vatandan okursak bu yol Karadeniz iklimine uygun değil can güvenliği tehdit altında karayolları hatasıyla yüzleşmeli demiş. Ama karayollarından çok bunu yaptıran ıı, taşeron firmalar müteahhitlerin ıı, hatalarıyla yüzleşmesi daha doğrusu kar sonucunda bunu nasıl meydana getirdiklerinin ciddi bir soruşturmayla. Dile getirilmesi lazım. Çok ciddi bir durum var. Evet ama şöyle bir durum var. Yeni literatürümüze giren hava kavramlarıyla alakalı kav e durumda Tsunami bu haberde okuduğunuz gibi bir diğeri de hortum. Mesela geçtiğimiz hafta biri Sinop'ta biri Alanya'da olmak üzere iki tane hortum aynı anda görülmüştü. Hortumlara alışmak lazım olduğunu zaten Kazanpaşa'da meydana gelen hortumdan sonra e iklim bilimciler de oldukça fazla sık dile getirmeye başlamıştı. Ee, yeni yeni kavramlarla karşılaşıyoruz. Eskiden metafor olarak kullandığımız kavramlar bunlar. Bir hortum, biri e, şey gibi tsunami gibi. Ama bakalım daha neler göreceğiz, neler olacak. Bu şekilde giderse çok daha fazlasını göreceğimizden eminiz ama e, çok, özellikle olmadığımızda aşikar yani. Evet, evet. Çok tipik şeylere de değinmemizde fayda var. Yani Karadeniz'de fırtına ve sel tsunami dedikleri şey, e, Giresun, Rize, Zonguldak ve Artvin'de taşkınlar ve büyük sorunlar ihlas haber ajansından da okumak mümkün. Öbür yandan mesela Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk yağmur yağdı ve hemen sel bastı haberi. 111 gün sonra. Efendim? 111 gün sonra evet, yağmur. 111, yağmur. 3 ay, 3,5 ay, 4 aya yakın bir süre sonra e, meydana geliyor o da. E, yani e, Kahramanmaraş'ta aynı şekilde 12 Şubat ilçesinde sel nedeniyle çok sayıda aracın yolda kaldığı haberi var. Ama en acayip şeylerden bir tanesi bir yandan mesela şey olurken, bu göçmenler gelmesi. gelirken Suriye sınırında bir yanda da acayip bir toz fırtınası var toz fırtınası hürriyette gö görüyoruz bunu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında Kobani, Keltin, Kobani Keltin, kentinden Türkiye'ye büyük bir kaçış sürüyor, büyük bir insani felakete doğru gittiğine e, gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz durumun. Yani dün de hatta Birleşmiş Milletler e, mülteciler Yüksek Komiseri'nin sözleriyle alabilirsek bütün bir şehrin boşalması veya yaklaşık köyleriyle birlikte 500 bin kişinin olduğu gibi Türkiye'ye göçmen olarak gelmesi mümkündü düşmesi halinde düşmesi de an meselesi deniyor işidin işid denen ya da İslami Devlet denen örgütün e, dinci örgütün saldırıları altında düşmesi bir kaçış var. Mesela topların namlusu Suriye tarafına çevrilmiş durumda Türkiye tarafında. Tanklar ilerliyor bölgeye doğru. Uzun menzilli de obüsler ha. yerleştirilmiş. Fotoğrafları evet. var ama bir yandan da göz gözü görmüyor. Böyle çoluk çocuk kaç, kaçmaya çalışırken ağızlarını burunlarını kapatmak zorunda kalıyorlar. Her şeyleriyle Tan beraber gelmişler. Yani besledikleri hayvanlarla da beraber gelmişler. Sındırın Suriye tarafında sığınmacıları bekleyen binlerce hayvan varmış. Türkiye tarafından dün yem getirilerek kepçelerle tirin arka tarafına atılarak o hayvanların da açlıktan ölmemesi bir şekilde sağlanmış. Ama o kuğun fırtınası her şeyi olumsuz etkiliyormuş. Hem kaçanları hem oradaki insanlara yardım etmeye çalışanları. Tam işte yani şey bir yani dehşet filmi gibi. Yani Hollywood'un çok başarılı yaptığının ta hayat San sanatı taklit ediyor diyebiliriz. Yani Rojava bölgesindeki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Kobani'den Türkiye tarafına geçişler Cumurtalık Köyü'nden akın akın devam ediyor. Diğer önceki günlere göre biraz azalmış ama sabah saatlerinde de bir mayın patlamış. Bu arada kum ve toz fırtınası hem sığınmacıları hem çalışanları vurmuş. Böyle şeyden haberler. Kıyamet gününü hatırlatan haberler devam ediyor. Bu arada da Birleşmiş Milletler'de işte bir şey kurulabilir mi diye tampon bölge konusları var. Ortalık karışık mesela KCK Yürütme Konseyi İş Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. IŞİD'in Kobani, IŞİD Kobani'ye saldırmasıyla birlikte ortada bir çatışmasızlık durumu kalmamıştır. Bakur'da çatışmasızlık Rojava'da ve Başur'da. ...savaş politikası kabul edilmeyecektir... ...şeklinde bir açıklama yapmışlar onlarda. Evet. İklimle devam edelim... ...daha ilk yarım saati bitirelim... ...daha önemli... Evet. ...gelişmeler var. Birisi mesela Orlando'da... ...bu sefer de... ...yani suların altında zaten kalması... ...beklenen... ...Florida... ...önümüzdeki 30-40 yıl içinde 100 yıl sonuna kadar kesinlikle büyük şehirlerini kaybedeceğiz de söyleniyor tahminlerden öyle çıkıyor. Net bilimsel tahminlerden 50 yapı seller altında kalmış 1,5 milyon dolarlık bir zarar bir anda Port Orange denen yerde meydana gelmiş... Click Orlando'dan baya ciddi bir videolarıyla filan polis arabalarının dahi suyun içinde kaldığı bir yerden bahsedebiliriz. Oradan geçelim Amerika'dan Hindistan'a Asya'ya geçelim Amerika kıtasından Hindistan'da Megalaya ve Assam kentlerinde eyaletlerinde pardon yağışların ardından sular seller bazmış en az 38 ölü var. Yani büyük bir facia gelmiş ve pek çok köyünde halen sular altında olduğu bildiriliyor. Bu da Hürriyet'in haberi. Kurtarma yapılamıyormuş çünkü balçık ve çamur her taraf afet bölgesine botlarla da ulaşılamıyormuş. Tabii ki heyelanlar da baş göstermiş. Şimdi heyelan dediğimiz çamur kaymaları, evet. toprak kaymaları. Fakat artık kurak bölgelerde de buzulların erimesinden olduğunu da Kaliforniya'dan dün görmüştük. Bugün de tabi suların fazla olmasından heyelanlar çamur deryaları olmuş ve eğitim durmuş tabi. Yüzden fazla köy, yüzden fazla köy sular altında ve toplam etkilenen kişi sayısını yüz bin. Yani böyle rakamlar veriliyor. Yani bu ayın başında ortaya çıkan durum vardı Keşmir'de. Hala suların etkili olduğundan da aynı şekilde bahseden makalleleri de görebilmek mümkün. Orada da 300'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Bir diğer taraftan baktığınız zaman aynı duruma tekabül ediyor Mesela Keşmir'de de bu sel olayı ortaya çıkmadan önce yüzlerce ailenin Hindistan ve Pakistan arasındaki çıkan çatışmalardan ötürü evlerini terk etmek zorunda kaldığından bahseden haberler vardı. Sel yüzünden bu sefer diğer aileler de evlerini terk etmek zorunda kalmış. Ardından yardıma gelen desteğe gelen Hint, e, Hintli güvenlik e, yardım görevlilerine de taşlarla saldırmıştı ve bağımsız olmak istediklerine dile getirmişlerdi. Bir diğer taraftan da Pakistanlı radikal İslamcı STK'lar da e, Hindistan su bombası attı size diye çeşitli spekülasyonlarla beraber insanları kendi tarafına çekip e, sektör bir durumu ortaya çıkarmaya çalıştığına dair de bir haber vardı CNN yani. her şey var tamam ufak bir mikrokozmoslu aslında evet. geçmiş, geçtiğimiz günlerde Evet evet ya yani her yer aslında birdenbire mikrokozmosu haline aldı işte Suruç'ta da toz fırtınaları kum fırtınalarıyla beraber göç hem iklim göçü hem savaşların şiddetin devam etti. evet bunlara devam edeceğiz yani iklim meselesine bakacağız bir de buna yol açan korkunç çevre tahribatı da devam ediyor mesela bazı gazeteler taraf gazetesinde bugün Fatih'te İstanbul Vatan Caddesi'ndeki e, bir yerde deprem sonrası sığınma alanı olarak belirlenen bölgenin imarı açıldığı haberi var. Hala açılmamış mıydı orası? Niye bu kadar beklemişler ki? Evet bilmiyorum. Savaş yaratı vereceğim evet. Yani yeni imar planına göre deprem sığınma alanında yer alan Kotil Parkı'nın yanına Menderes döneminde yıkılan Simkeş Camii'nin benzeri yapılacakmış. İstanbul'da deprem sığınma alanı olarak belirlenen birçok alanda böyle gerekçelerle AVM ve konut projeleri yapılmış. Devamı da geliyormuş. Ayfer Çalıkıran'ın haberi bu. Yani bu. 8 bin metrekarelik bir alana Beş katlı otel konut projeleri Ve tarihi bir caminin Camiin taklidi Yapılacakmış böyle bir şey var Bir bundan da bahsetmemiz Lazım ayrıca da e, Şeylerden e, Yani Elimizde olacak e, Diğer haberlerde işte bu e, Kurtarılan Türk Konsolosu Musul'daki sonunda Türk konsolosluğu ticaret ateşesinin anlattıkları var. 101 gün boyunca neler olduğu ve savaşa doğru da giden Türkiye'de dünyada pardon yeni, sınır boyu mesela güvenlik hattı yapılsın Musuriye Suriye ve Irak sınır hattının 20-25 kilometre içine kadar uzanacak bir güvenlik şeridi. Bunun nasıl yapılacağını Düşünmek bile kolay değil Erdoğan'da Genel Kurulda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Niye var diye sormuş Ve Türkiye IŞİD'e Karşı başlatılan savaşa Müdahil olmayı insani yardımla Sınırlı tutmak istiyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da destek askeri destek Sözü vermesi Ankara'da hesapların Değiştiğini de söylüyorlar Böyle bir şey var ve bu mesele Hem zaman gazetesinde hem de Cumhuriyet gazetesinde de var tezkereye kılıf diye Birleşmiş Milletler cihatçılara karşı güç kullanımını onayladı AKP'nin de tampon için eli güçlendi deniyor bir de Musul'daki bu şeylerin rehinelerin 4 saat miting gelmesini sınırda bekledikleri gibi yarı skandal hatta tamamen skandal olabilecek bir haberin de izini sürmek mümkün. Bunlar üzerinde duracağız. Ve ikinci günde Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyi devam etti. E, vurmaları bombardımanı yeni ölüm sayıları devam ediyor. E, bir de ondan bahsedeceğiz. Onun etraflıca şeyleri e, Ebola'dan da Afrika'da sayı 2800'e ulaşmış ölenlerin sayısı. Onu da belirtmeliyiz. En kötü senaryoya göre de Ocak ayına kadar 1 milyon 400 bin Ebola vakasından bahsediliyor. Buna inanmak bile istemedim vazgeçtim bu haberi okumamış sayabilirsin kendine en iyi senaryoya bakalım. Biz daha... Hayır, en kötü senaryo bu o, virüsün evrim geçirip e, hava yoluyla da insanlara bulaşabileceği ardından bütün dünyanın ebola olacağındı ama ondan hiç bahsetmeliyim istiyorsanız. Yani bir buçuk Spekler, milyon milyon insana şey. da yakın zaten çok şey e, bir de yine şiddet aşırı e, dinci grupların şiddeti devam etmiş ve Fransa'da. Bir Fransızın da başının kesildiği doğrulanmış Cezayir'de bulunan bir Fransız dağcının Fransa'nın vurmasına mukabil daha önce vurmuş diye ben yokken burada Fransa bir e, şey, mevzilerini bombaladı diye bir haber çıkmıştı. Ona misilleme olarak bir Fransız dağcı ayak bastığı andan kısa bir süre sonra kaçırıp sonra da idam etmişler. Daha doğrusu başını keserek bir kanlı mesajımızdır diye vermişler. Böyle korkmuşluklarla dolu bir haberler dizisi var. Açık gazete. Rooftop Singers'dan Walkwright'ın adlı parçayı dinleyerek devam ettik. Programımıza Açık Radyo'dasınız, 94.9 Açık Gazete Programı'ndan bahsediyoruz. Eric Darling doğmuştu 1933'te bugün. Kendisi 2008'de hayata veda etmişti. Amerikalı şarkı yazarı, folk şarkı, müziği sanatçısı. Ve 1950'lerin ve 1960'ların başında bir kuşağı çok derinlemesine etkileyen folk revival denilen, yani folk şarkılarının, halk şarkılarının yeniden canlandırılması hareketinin önemli simalarından biriydi. Kurdu, kendi kurdu, top gözünde şarkıcıları arasında da yer alıyordu. Walkwright'ın de onların çok tanımış parçalarından biriydi. Günaydın dedik Eric Darling'e ve devam edelim. Evet bir kere şeyden de hemen söz edecek olursak da iklim zirvesinde doğru dürüst kayda değer bir şey söylendiğini dile getirdiğini söylemek zor çok ciddi bir durum devam ediyor bir Birleşmiş Milletler zirvesinde ve sözler verildi bu sözlerden bir tanesi de Çin tarafından verildi. Çin de emisyonlarını belirli bir tarih arasında azaltacağını söyledi. Yeşil Gazetenin Haber Merkezi tarafından yapılan bir derleme var. Mashable sitesi üzerinden yapılmış bu. Ülkelerin iklim değişikliği haritasını derlemişler ve çeşitli kıtalar üzerinden bakmışlar. Mesela Avrupa Birliği İngiltere, İrlanda, Monaco ve Belçika 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını %80 ile %90 arasında kesmeyi hedefliyormuş. Avrupa Birliği önümüzdeki 7 yıl içinde AB üyesi olmayan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele projelerine de 14 milyon euro destek vereceklerini açıklamış. 14 milyon euro mu? Sadece bir kasabaya, ufak bir kasabaya yapılan e, maruz kaldığı iklim krizinden ötürü ortaya çıkan kasırgada, sel olaylarında 1 milyon euro kaybediyorlardı değil mi? Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde. Neyse, Danimarka ise 2020'ye kadar karbon salımını %40'a kadar düşürerek 2050'ye kadar fosil yakıtlardan tamamen kurtulmayı planlıyormuş. Almanya'da bunda böyle kömür yakıtlı santralleri bundan böyle kömür yakıtlı santralleri desteklemeyeceğini açıklamış. Fosil yakıtları tamamen bırakma sözü veren tek Avrupa ülkesi ise İzlanda olmuş. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney, Afrika, Güney Amerika var. İklim değişikliğine karşı uluslararası programa yatırım yapma ve iklim krizine karşı kırılgan ülkelerin iklim felaketlerine hazırlanması konusunda destek sözü vermiş bu kıtadan gelen temsilcilerdi. Güney Amerika e, ülkelerinden Peru ve Paraguay, küresel ısınmanın baş gösterdiği gö, baş sonuçlarından biri olan e, ormansızlaşmanın önüne geçmek için illegal ağaç kesimini engelleyecekleri sözünü vermiş. Ekvador, Trinidad ve Tobago. Doğalgaz ve hidroelektrik santrallerine ağırlık vermeyi iklim değişikliğine karşı mücadele yöntemleri olarak açıklamış. Meksika, Nikaragua, Şili ve Kostarika 2018 ile 2025 yıllarına kadar ülkenin enerjisinin yarısından fazlasını yenilenebilir enerji olacağı sözünü vermiş. Bu sözlerden bahsediliyor. Brezilya ise ulusal iklim adaptasyonu planını gelecek yıl açıklayacağını söylemiş. Evet. Afrika var. Bitireyim şunları <Gülüyor> müsaade ederseniz. Afrika var. Etiyopya 2025 yılına kadar sere salımını sıfıra indireceğini belirtmiş. Ama bir diğer taraftan da Etiyopya büyük bir baraj inşa edip Nil'in suyunu kısmak gibi devasa bir projesi var. Diğer ülkeleri de doğrudan etkileyecek. Mozambik ulusal önceliklerine düşük karbona dayalı bir ekonomi olacağını açıklamış. Uganda, Kongo ve Gabon ormansızlaşma nedeniyle yolan e, yol ortadan kalkan yeşil alanları tekrar oluşturacaklarını tahmin etmiş. Son olarak Orta Doğu ve Asya'dan bahsediliyor. Türkiye'de 1.3 milyon hektarlık alanın ormalarına haline getireceğini söylemiş. bunu sözünü vermiş. Gürcistan hidroelektrik santrallerine ağırlık vereceğini söylemiş. Brunei enerji tüketimini 2035 yılın itibariyle %65 oranında düşüreceğini açıklamış. Enerjiyi düşüreceğini açıklamış. Tüketimi düşüreceğini açıklamış Brunei. Yani en büyük lüks krallıklarından biri. Öyle demişler. İsrail ise temiz enerji gerekçesiyle kömürden ve doğalgazdan vazgeçeceğini açıklamış. E, Muhalefet Kömür yani. yerine doğalgaza geçeceğini söylemiş. Evet, kömürden kömürden doğalgaza geçeceğini evet. söylemiş. Evet, evet. Haklısınız. Yani ikisi arasında dünya dünyanın Fark büyük var. farkı var. Evet. Yani kömür yerine doğalgaza geçince iklimi kurtaracağını söylemek gibi pek çok ülke gibi o da yalan söylemiş temsilcileri Bakalım gibi. söylemişler ama ileride suratları Hayır. vurulacak yetkili kalırsa tabii. Evet. Koltuğunda. Yani Doğalgazın e, iklimle hiçbir ilgisi yok. Sadece hava kirlenmesi açısından daha e, iyi oldu. Yani kömür solumuyorsun. Kömür parçacı ama iklim açısından herhangi bir farkı yok. Mesela Karbon bu durumda gökyüzü, şey oluyor mu? Kömürden doğalgaz üreten tesisler dahil mi? Türkiye'de çok fazla açılan bu kömür üzerinden doğalgaz yapan tesisler var. Pilot projeler de yapılmıştı yakın zamanda. Hatta geçtiğimiz 2012 senesinin yıl başında 2013'e geçerken Tanaylız tarafından açılmış olan bir proje biliyorum. Tabii fabrika biliyorum. Bunlar dair mi değil mi bilmiyoruz galiba. Değil. Bilmiyoruz ama zaten çok zayıf yani eylemsizlik işte tam da bu hafta sonunda bütün hafta boyunca devam eden ve hafta sonunda doruğa çıkan iklim Halkın iklim yürüyüşüne e, hak veren şeyler. Yani biz şey demişlerdi oradaki Ray Figueroa diye birisinin konuşmasında mesela çeşitli konuşma panellerde bulunurken etkili konuşmaları yapanlardan birisi bir şeylerle uğraşıyor. Çok yerel New York'taki bahçecilik hareketleri var ya. Community, community, Garden, evet, evet. community Gardens hareketinin başını çekenlerden önemli bir e, Ray Figueroa diye birisi vardı ve beklediğimiz liderler biz dedi sıradan insanlar herkes yani dedi ki ben de buna çok e, hak veriyorum. ''We are the leaders that we are waiting for.'' dedi. Yani bekledi demekte olduğumuzu dedi derler. Yani biz işte sıradan insanlar dedi. Şimdi mesela 2030'da... ...30'a kadar... ...30 ülke hedef koydu zirvede... ...ormansızlaştırmayı... ...ormanların yok olmasını ortadan kaldırma hedefini koyuyorlar... Fakat bu e, yılda 8 milyar ton gibi bir şey hesaplanıyor kurtaracak diye. Yani dünyada şu anda mevcut olan 1 milyon arabadan çıkan karbondioksit başta olmak üzere bu e, sera na karşılık gelecek. Yani onları e, şey yapacak, ifna edecek eskilerin deyimiyle dengeleyecek. Ama Brezilya zaten dünyanın en büyük kesintisiz yağmur ormanına sahip olan ülke imzalamadı çünkü bu plan benim kanunlarımla ve hedeflerimle uyuşmuyor dedi çünkü orada çok büyük bir kereste endüstrisi ve enerji endüstrisi var çalışıyor böylece Brezilya'da da yeni seçimlerde ne olacağını merakla bekliyoruz yani Marina Silva'nın kazanması halinde durum değişebilir mi bilemiyoruz ama hareket tamamen şeylerin elinde sıradan halkın elinde bu yani modeli Capitç modeli değiştirmediğimiz takdirde senin de atıp yaptın Neomiklain'in bu her şeyi değiştirir diye çevirebileceğimiz kitabında söylendiği gibi bu değiştirilmeden bu model imkansız gibi görünüyor onun için uğraşılıyor zaten. Şimdi e, oradan da e, şeyi söyleyelim e, Türkiye'de e, Cumhurbaşkanının da sözünü ettiği şey e, atmosfer olan karbondioksit oranını düşüreceğiz diyen Çin'e karşılık mesela e, Ümit Çay'in de Başbakanın, pardon Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yorumunu yaparak. Şey diyor, e, ne demek istedi? Önemli yani Çin, Hindistan ve Rusya ve Kanada gibi dört ülkenin dört önemli kirletici ülkenin katılmadığı bir şeydi. Liderler yani üst düzeyde katılmadı evet. tabi. Cumhurbaşkanı ÇN'den düzeyinde konuştu. katılan Türkiye zaten bu zirveye yardımcı göndermek aslında zirveye katılmamak anlamına geliyordu diyor. Paris'ten bağlayıcı bir antlaşma çıkması gerektiğini de en açık şekilde ilan ederek sürece net bir şekilde taraf oldu ve kendini bağladı diyor. Bu olumlu tarafı. Ondan sonra yani Paris antlaşmasının şeffaf, kapsayıcı ve adil bir de eşitlikçi olması gerektiğini de söyleyerek... Esnek ve dinamik sözcüklerini de kullanmayarak Türkiye'nin ipe un serme mesajı vermemesi açısından önemliydi diyor. Ama <gülüyor> e, üstelik e, son yıllardaki meteorolojik olaylardan kaynaklanan doğal afetlerin hem sayısında hem de sıklığında da ciddi artış olduğunu da söylemiş Erdoğan. Farkındalık var tabii ki. Evet Görüyoruz. bu var ama mesela Türkiye'deki yani sürekli olarak üzerinde konuştuğumuz kuraklık meselesinden bahsetmemesi de önemli bir eksiklik diyor. Ama asıl tabi gariplikler var. Türkiye'nin 1990 ile 2012 arasında %21 azaltım yaptı diyor. Yani bu Salınlarda yaptığı azaltımdan bahsediyorsunuz değil mi? Azaltım yaptı demiş. Bunun nereden çıktığını anlamak mümkün değil diyor. Yani ülkenin yıllık emisyon miktarını düşürmek anlamına gelir çünkü azaltım. Evet. Senin sorduğun gibi öyle bir şey yok. Yani belli bir yılda belli bir taban yılına göre diye söyleniyor bildiğimiz gibi. İşte 1990'a göre şu kadar azalttık sera gazını emisyonları salımları derken. Yani o zaman... 2012'de %21 azaltarak 143 milyon tona indirdiğini açıklamış oldu diyor. Bu en hafif tabiriyle doğru değil. Yani e, azaltımdan başka bir şeyi kastediyorsanız... ...örneğin ekonominin karbon yoğunluğu gibi onu da açıkça söylersiniz diyor. Yani carbon intensity diye bir kavram var. Hiçbir anlamı olmayan bir kavram ama neyse onu da söylememiş. Yani herkesin bildiği gibi diyor Ümit Şahin de bunu şeyde yazmış yeşil gazetede Türkiye'nin 2012'deki son bilinen emisyon 90, 1990 tabanına göre %133 virgül üzerinde yani 440 milyon ton yani aslında 143 milyon ton değil bu %21 azaltı masalı muhtemelen şöyle hesaplanmış diyor eğer Türkiye senin sorduğun soruya da bir cevap işte bu 90'dan 2012'ye kadar ısınmada ve kısmen elektrik üretiminde kömürden doğal gaza geçmesi tıpkı İsrail'inde söylediği palavrada olduğu gibi eğer enerji yoğunluğu %20 azaltılmasaydı o zaman emisyon 440 milyon değil 555 milyon ton olacaktı dolayısıyla biz uyguladığımız politikalarla ...440 milyon tonda tutup... ...olması beklenen düzeye göre... ...yüzde 21 azaltım yapmış olduk diyor. Yani artırmadan... ...azaltım yapmış diye... ...bir kelime oyunundan ibaret. Yani cin fikir diyor ama... ...bunu kimse yutmaz Çünkü bu hesapları çok iyi biliyoruz. Herkes de biliyor. Bütün uluslararası... ...camiada biliyor diyorum. İçhanin'de yazdığı... ...yazıda. Aynı zamanda şey de vardı... ...onu hatırladım ben şimdi. Bu dikilen ağaç... ...sayısında da yaşanan bir karmaşa vardı... Mesela geçtiğimiz sene Başka nokta yayınlanan bir haber içerisinde bu durumdan net bir şekilde bahsediliyordu. Ee, mesela Fatih Altaylı ile geçtiğimiz sene 2 Haziran'da röportaj veren o ünlü röportajı hatırlarsınız. Gez eylemleri sürdüğü gün röportaj veren Erdoğan bu röportajında dikilen ağaç sayısının 3 milyar olduğunu söylüyordu. Bir hafta sonra 9 Haziran'da Esenboğa'da konuşan başbakan bu defa rakamı 2 milyar 800 milyon olarak telaffuz ediyor ardından Orman Genel Müdürlüğü'nün sayfasına bakıyorsunuz orada da dikilen ağaç sayısı 2.7 milyar dolar olarak veriliyor en son yapılan açıklamada da 2.5 milyar ağaç dikildiğinden bahsediliyordu. sürekli rakamlarda bir oynamalar var kendisine verilen rakamlar mı doğru değil yoksa kendisine verilen rakamları unutup o anda aklına gelen şeyi mi söylüyor o kısmını sormayın cevap veremeyeceğim evet yani çok problemli şeyler var zaten zirveden zirvenin bütünüyle çok problemli olduğunu söyleyelim. Obama'nın konuşması da son derece yetersiz ve hiç yakın yani bu bütün dünyanın ayağa kalkıp işte çağrıda bulunduğu şeylere, hedeflere yakından uzaktan ilgili değil. Obama'nın söyledikleri şey yani bir takım Böyle de bulunmuş gibi görünüyor Hiç üzerinde bile durmaya lüzum yok Ayrıca da zirveye mesela çok önemli Harper yoktu Kanada Dünyanın en büyük petro devleti haline geldi zaten Yakında Suudi Arabistan gibi bir şey oldu Tony Abbott yok Kömür, Kömürcülerin büyük şeyi Avustralya Çin başkanı Xi Jinping yok Hindistan başbakanı Narendra Modi yok ve Rus başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'de yoktu. Dolayısıyla zavallı bir durum. Yani iklim adaleti ittifakı Climate Justice Alliance'da şöyle bir uyarıda bulunmuş. Yani görüntüde iyi görünüyor bu demiş. da şey diyor çünkü bu yüzyılın sonunda karbon nötr yani karbonu sıfırlamış olarak çıkmamız gerekir demiş yapacağız demiş. Ve bazı şirketleri de övmüş iyi mi? Yani petrol, doğalgaz ve kömür şirketleri de çok iyi taahhütlerde bulundu demiş. Yani onlar da indirecekler demiş. Halbuki Climate Justice Alliance adlı kuruluşta bir uyarıda bulunmuş. Diyor ki görünüşte öyle de gerçekte tamamen böyle üstüne tül örtülmüş bir dille... Yani tamamen serbest piyasa bazlı yok edici şeyle özel sektörle kamu sektörünün el ele verip yıkım şeyleri mesela red gibi ormanların korunması işte şey veriyor mesela ormanı kesiyoruz ama karşılığında da şu kadar dikiyoruz. Evet işte gibi. ondan bahsettim o rakamlar da aslında şey değil belirgin değil. Evet iklim smart climate smart agriculture diyorlar mesela işte böyle. Akıllı telefon gibi akıllı iklime karşı dayanıklı bitkiler yetiştirme ya da sustainable energy for all initiative gibi laflar var böyle her türlü girişimde sürdürülebilirlik gibi. Bunlar daha çok insan ve doğal kaynakları daha da sömürüp en zenginlerin ceplerini daha da dolduracak şeyler konuşuldu filan deniyor. Evet fakat iklim değişikliği yürüyüşünün de aslında muazzam olduğunu gösteren son bir şey yazıya da değinelim hmm. ve ondan sonra Türkiye'nin diğer problemlerini filan dokuz buçuk on arasında bırakacağız herhalde başta şeyle başlayabiliriz tabi biraz sonra Seyfettin Gürsel'le işsizlikte büyük yükselmenin getireceği sorunlardan da bahsediyor bir de eee bir yasakla girilmiş güne de yani sessiz ayakkabıların yürüyüşü gibi evet. yıllardan beri yapılan bir şeydi. Ondan bahsedebiliriz. Zaten bugün girişte şeyden de bahsettik. Sel olayları ve hayatını kaybeden insanların olduğundan, bir insanın olduğundan bahsettik ee, Giresun'da. Ee, bir diğer haberse şimdi görüldüm. Ee, Hatay'ın Erzin ilçesindeki sel baskından geliyor. İlk belirlemelere göre bir kişi ölmüş, beş kişi de kayıpmış yine sel olaylarından ortaya. Antakya'da Evet. evet. Hatay'ın ilçesinde olmuş bu olayda. Yani kuzeyi de güneyi de. Sel suları altında. Sel suları altında. Ve toz fırtınaları. Fırtınalı. Aynı zamanda kuraklık. Ne ararsanız var gibi. Evet sessiz ayakkabılarının yürüyüşünü de yasaklamış İstanbul valili Bundan da bahsedeceğiz. Yasaklar ülkesi olmamalıyız diye tepki göstermiş Umut Vakfı. Ama ben şeye dönersek bir de şunu ekleyerek bitireyim bu bir saatlik bölümü. ...iklim meselesi aslında... ...yüreklere... ...gerçekten su serpici... ...muazzam bir şeydi... ...iklim haftası... ...halkın iklim yürüyüşü... ...ve ilginç bir yazı var... Joseph ...Josef Butilye diye... ...Kanadalı bir aktivist tarafından yazılıyor... ...çok ilginç aslında... ...çünkü... Iklim yürüyüşüne de unity for the climate diye bir hareketi tek başına başlatmış. Birlik diye tek e, tekerlekli bir bisikletle 5000 bin kilometre yol gidiyor. Sırf iklim için ilginç bir yöntem yani. E, ve diyor ki müthiş bir şey oldu diyor bir kere katılım taban hareket gücünün ivmesi açısından tam bir kanıttı diyor. İkincisi huzur ve itidar kararlılık içinde geçti. Yani farklı görüşler vardı. Bir sürü karşı çıkan da vardı. Ama hiçbir kavga gürültü olmadan yürüdü. İnsanlar istediği gibi danslarını da edip şarkılarını da söylediler. Üçüncüsü şeyin ötesine geçti. Bir yürüyüşün ötesine geçti. Büyük tartışma da yani etti ve dördüncüsü de çok fazla e, aktiv, olaylar yapıldı, meydana getirildi ve bu devamı da geleceğinin apaçık belirtisiydi ve sonuncusu da beşinci unsur da genel olarak en önemli şey tüketim toplumuna karşı çok ciddi bir karşı çıkışın temel izleri de vardı. Bunun evet. böyle devam edemeyeceğini gösteriyordu dedi. Evet, şimdi bu noktada duralım. Sonra dokuz buçuktan sonra da bu konularla devam edeceğiz. Açık gazete Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat.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 Tabii bütün toplumlarda aslında öyle yani Avrupa'ya bakacak olursan ne kadar yani Amerika da öyle yani ne kadar hassasiyetle işsizlik izleniyor. Fed mesela işte işsizlik rakamları açıklanmadan önce beklentiler açıklanıyor işte Fed bunun üzerine yorumlar yapıyor biliyorsun Amerikan Merkez Bankası. E, Avrupa e, tabii e, aynı şekilde büyük bir dikkatle hükümetler işsizliği izliyorlar. Çünkü işsizlik büyük bir sorun. Yani her bakımdan e, toplumsal bir sorun da çok boyutlu. E, ama bizde nedense yeterince üstünde durulmuyor öyle. Yani e, işsizlik rakamları açıklandığı zaman böyle büyük bir e, ekonomi medyasında da tabii yer veriliyor ama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 İşsizlik arttıkça bir kere şey birikmeye başlıyor, vasıf kayıpları birikmeye başlıyor. Çünkü işsiz kalma süreleri uzuyor. Tabii bu işsizlik artmaya başladığı zaman gençlerde de artıyor. Gençlerin işsiz kalması işte görüyorsun bütün bu uyuşturucu, bonzai vesaire işsiz bir gencin mesela... Abi de dini işte inançları bütünse ve herkese gidiyorsa gidip işin katılması evet. çok şaşırtıcı da değil. Yani bu, bu çok boyutlu bir sorun ee, ve dediğim gibi son iki ayda büyük bir sıçrama olmasına rağmen çok fazla bunun üstünde durulmadı. Ee, bunun bir nedeni tabii şey olabilir biz hala işsizlik rakamlarını nasıl takip edeceğimizi bilemiyoruz. Daha doğrusu medya bilmiyor.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 Daha şey düşüyor. Hmm. istihdam Ondan sonra iki, tabii bu tarıma bağlı olarak gıda sektörü var. Ürünler çıktıkça gıda sanayiinde de tabii istihdam artıyor. Üçüncüsü turizm var. Kışın turizm istihdamı düşüyor. Biliyorsun Antalya'da pek çok otel kapatır. Hmm. Ya da Ege'de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 Haziran dönemi dediğimiz her ay açıklıyor TÜİK işsizlik rakamlarını yani sadece işsizlik değil tabii istihdam işte iş gücü vesaire pek çok şeyi iş gücü piyasası ile ilgilidir. Açıklıyor her ay. Fakat bunlar e, üç 3 aylık ortalamalar. Yani şimdi Haziran dönemi açıklandı. Bu aslında Mayıs, Haziran, Temmuz döneminin ortalaması. Ondan önce de Mayıs açıklanmıştı. O da Nisan, Mayıs, <gülüyor> Haziran'ın ortalaması.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 İşsizlik %10.8'den 11.1'e çıktı. 0,3 puanlık bir artış bütün bir yıl boyunca. Şimdi evet artıyor mu işsizlik artıyor ama yani çok çok sınırlı bir artış ve bu artış o kadar da değildi. Nedenine gelince hem iş gücünde hem istihdamda çok büyük bir artış var. Ya olağanüstü yüksek artış. %5'in şöyle söyleyeyim bir milyon yüz bin kadar iş gücü arttı. Bunda da kadınların şeyi çok önemli. Son 2-3 yıldır ıı, daha fazla kadın iş gücü piyasasına katılıyor. Çok %5 civarında bir iş gücü artışı. 1 milyon kadar da istihdam yaratıldı. Büyük ölçüde hizmetlerde. Şimdi böyle bir ıı, durumda işsizliğin 0,3 puan artması çok vahim değildi. Tarım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 Yani bizim öncü göstergeler tahmin modeli var Betam'da her ay. Şey Betam zaten, Bahçeşehir Üniversitesi'nin. Evet Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nde Merkezi her ay yayınlıyoruz zaten iş gücü görünümünü, iş gücü piyasası görünümünü notu. Orada ileriye dönük işte iki aylık öncü göstergelerden, şimdi ayrıntıya girmeyeyim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 iki aydaki azalış 40 bin istihdam kaybetmiş mutlak istihdam kaybetmiş sanayi inşaat, i̇nşaat tam 200 bin istihdam i̇nşaat. kaybetmiş ben de onu soracaktım inşaat meselesi yani burada yani. açıkça görülüyor ki inşaat durmuş Yani zaten bu konuşuluyordu istihdam rakamları da biraz gecikmeli tabi geliyor dediğim gibi işte son haziran dönem onda da temmuz ayının şeyleri var ee, aslında rakamları var içinde. Ee, yani ya belli ki işte şeyde inşaat piyasasında bir durgunluk başlamış durumda. Ee, bu çok net. E şimdi bu kolay kolay e, üstesinden gelinmez. Stoklar değil mi şey edecek, satılacak. Ee, bu, bu bu en azından 5-6 ay belki de belki bir yıl devam edecek Peki durgunluk. ben bir de şeyi sormak istiyorum. İnşaat sektörü zaten eee yani olumlu ya da olumsuz nasıl değerlendirirsek değerlendirelim başka sebeplerle ama e, tabii, motor evet. motor sektör yani değil mi Türkiye'de evet, çok e, tabii, ön... e, çünkü çok e, farklı malzeme kullanıyor girdi kullanıyor e, onun için sanayi de işte bir düşünürsen evin içinde nasıl bir donanım var tabi sanayinin de önemli sektörlerini peşinden sürükleyen e, bir sektör şimdi sanayi de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 Iı, takılmış durumda ortalama gelir. İki işsizlik eskisi gibi şey yani eskisi gibi dediğim bu son 2-3 ıı, yıldır olduğu gibi büyüme artık çok büyük miktarda istihdam yaratmayacaksa öyle görüyorum ben bu 2 aylık son 2 aylık gelişmeleri çünkü bunun böyle ilelebet gitmesi mugün değil de o zaman basit bir noktaya geliyoruz. Düşük büyüme üç buçuk civarında büyüme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 Durum budur. Şu anda işsizlik %10 civarında mı? %10. 10'a evet. geldi. %9,9. Evet. Bu mesela işte biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde %6 küsurda hala söyleniyorlar. İşsizlik işte %6'nın da altına düşsün diye. Almanya'da %5 küsur. Şimdi tabii Yunanistan'la karşılaştırırsan İspanya'yla iyi durum. Buralarda çünkü %20'nin üstünde.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 Ee, %18 küsür ee, yani tabii ki çok yüksek e, ortalamanın üstünde bir kere ee, genelde e, dedi, böyledir yani İspanya ve Yunanistan kadar vahim değil ama yani genç işsizlikli de Türklerin bir sorunu var biraz önce de dediğim gibi işsizlik arttıkça yani genç işsizlik de onunla beraber artıyor.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 örgütlere katılım açısından da bakıldığında baya problemli bir gelecek gösteriyor değil mi? Tabii ben şunu da merak ediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti eninde sonunda yani şeyler farkındadır bence Ali Babacan işte az yine Kalkınma Bakanlığı onlar bu rakamları okumasını işte en azından bizim kadar biliyorlardır fakat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 Oy davranışları üzerinde çok etkili bunu, bunu biliyoruz yani Adalet ve Kalkınma Partisi 135'ten Oy oranını %49.8'e Değil mi? %50'ye çıkarttıysa 2011'de Kaç yılda? 9 yılda Evet Bunun ardında tabii ki o Ekonomik kişi başı da gelir artışı işsizliğin nispeten Düşük düzeyde kalması Bir, bir sürü neden var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 Bu referandum çoğunluğuyla kendi anayasasını yapsın, içine de başkanlık sistemini monte etsin. Başka gözleri bir şey görmüyor. Bu açıkçası söylendi. Hedefimiz bu diye. Şimdi bu gidişat müthiş bence rahatsız edecek. Çünkü ben zaten %50'yi bulabileceğini düşünmüyordum ama 30 Mart seçim sonuçlarına bakarak Cumhurbaşkanlığı çok özel bir durumda. Orada durum karışık belki başka bir gün ileride konuşuruz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 dolayısıyla ben işsizliğin artmasını bekliyorum ve bu da tabi her bakımdan son derece rahatsız edici bir durum evet çok teşekkür ederiz ben konuşmaya teşekkür devam edeceğiz Yayınlar. görüşmek üzere Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat Açık gazete The Average White Band'den dinledik. Pick Up The Pieces parçası benden derdik eskiden bizim kuşak. Sizde de var mı? bu Tabir bir yere düşüp kırıldığı zaman parçası benden derdik. Bir vazo filan kırıldığında. Yok, biz yenisini alıyoruz. <gülüyor> Yerinde. Yerinde bir müdahale. Evet. Pick Up The Pieces adlı parçayı çaldık. Average White Band. Bir İskoçya'dan bir grup... Ve oradan Oni McIntyre'ın doğum günün 1945'te bugündü 69 yaşını idrak ediyor. Lenokstown'da doğmuş İskoçya'da. Bağımsız olmayı başaramayan İskoçya'da. O kadar umutsuz hala kapılmayın. Daha önümüzde e, uzun yıllar var. Belli olmaz. Evet belli olmaz. Belki Tabii. bir dahaki sefere korkutmazlar. Bankaları sizden çekeriz, İngiltere gelip bize saldırabilir gibi korkularla beraber parayla, silahla korkutmak dışında başka işler yaparak mantıklı bir şekilde anlatırlarsa eğer özgürlüğün ne demek olduğunu, İngil İngil İngiltere tarafından ne ne anaya geldiğini belki İskoçlar farklı bir seçim yapabilirler. Küresel piyasalar etkilenecekmiş. Mesela küresel piyasaların fiyatlandırmasında alakalı İskoçya'nın bağımsızlığı küresel... E Piyasalar tarafından fiyatlandırılmasıyla alakalı bir demeci günü sözü yapmıştık. Özgürlük, bağımsızlık, William Wallace bunlardan bahsediyoruz. Evet. Ama bir diğer taraftan da küresel piyasaların bu özgürlüğü fiyatlandırmasının çok aşağıda olacağına dair de çeşitli analizler yapan bankacıların varlığından da bahsediyorduk. biz de medyayı da ihmal etmeyelim. Tarihin gördüğü en büyük yalancılığı yaptılar. Bir tanesi bile... Galiba bir tane Scottish Herald mıdır nedir? Bir gazete hariç Britanya'daki bütün gazeteler İngiltere ile beraber olmasın. Independent iyi. ve The Guardian'da dahil mı? Dahil. Vay dahil. Canım. Independent ve Guardian'da dahil. Hepsi İngiltere'nin sahibi. Demek mevzu vatan <gülüyor> toprağı ise gerisi teferruatları sözü sadece <gülüyor> Türkiye için söylenmemiş. Evet. Medya böyle bir şey işte ve çok etkili da. oldu tabi yani bu rakamlar gayet mutluluk verici de olabilir aslında bir yandan baktığın zaman İskoçlar için yani böyle bir karartma karşısında hala insanın bağımsızlığı bu istemesi. da bir de, bir de sosyal medyanın da büyük başarısı olarak nitelendirilebilir çünkü. Orada bir tek mücadele bağımsızlık savaşında Wallace'ın bağımsızlık mücadelesini şeyde yaptılar sadece. İngiltere hükümetinin yeni hedefinin nerevesi olduğunu da kestirebilmek güç olmasa gerek. Wallace'a tabii şeyi de oynayan oyuncunun da Avustralyalı bir Yahudi düşmanı olması da ayrı bir hikaye yani. Mel Gibson. Evet. Neyse. İstiyorsanız Suriye'ye geri dönelim. Daha doğrusu savaş ve çatışma durumlarına geri dönelim. BBC Türkçe'de yayınlanan bir haber var. Dört saat önce yayınlanan bir haber bu. Bombardman devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM Arap müttefikleriyle birlikte Suriye'de işitim kontrolündeki 12 petrol tesisini vurmuş, rafinerisini vurmuş. Arap müttefikleri dediğin işte Suudi Arabistan başta olmak üzere Vahabi krallıkları Orada bir takım emirlikler. kafa kesiliyor değil mi? Evet. Suci tamamen Arabistan'da Suri, Suudi Arabistan'da yılda 200 kadar insanın kafasını kesiyorlar. Suçluluk gerekçesiyle. Kadınların özgürlük konusundaki durumu nedir peki Suudi Arabistan'da onu biliyor musunuz? Yok G özgürlükleri galiba. Galiba ilk kadın yönetmen geçtiğimiz sene mi? Hatta içinde bulunduğumuz fene, sene içerisinde bir film çekebilmişti Suudi Arabistan'da. Hatta, yayınlandı e mı bu film? bilmiyorum. E evet araba kullanmalarının evet, hala söyleyeyim. yasak olduğunu da biliyorum. Ee, ama diğer Katar emirliklerini bilemem Bahreyn'de e insanları... E çok ağır şekilde cezalandırıyorlar sokağa çıktıkları için. Ayrıca aktivistlerin üzerine ateş açıldı, öldürülenler oldu filan. Bunlarla ittifak Hafia yaparak. Hafia El Mansur'du. Geçen sene yayınlanmıştı filmi de. Suudi Arabistan'daki ilk filmi kadın yönetmen çekti deniliyordu BBC Türkçe'nin haberinde. Emma Jones imzalı. İyi. Böyle bir durum söz konusu. Neyse, işitten bahsediyorduk. Çatışmalarda meydana geliyormuş. Arap müttifikleriyle beraber Amerika Birleşik Devletleri... Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçakları ve insansız hava araçları Irakçam İslam Devleti kontrolündeki petrol rafinerileri ve işi ait bir araca toplam 13 saldırı düzenlenmiş. Suriye'nin doğusundaki El Mayedin, Hasakah, Ebu Kemal ve Derel Zor'daki bölgelere gerçekleştirmiş bu saldırılar. Operasyonu son ayağında... Ee, ...Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de destek vermiş. Nasıl destek veriyorlar? Bunun detayları yok haberin içerisinde ama merak ediyorum açıkçası. Ne diyorlar? Bu petrol, bu geminin, şey, geminin yakıtı benden, bu uçağın yakıtı benden mi diyorlar? Herhalde öyle bir şey laf arasında. Yani e, 8 Kürt köyünü de bombaladıkları haberi var mesela. New York Times'dan böyle bir haber var ve e, yani Suriye e, Türkiye sınırında ve kimin yaptığını mı sordun sen Suriye hükümeti e, bu bölgede şimdiye kadar hiç şey yapmamıştı esatlattı rejim e, bombardıman e, fakat e, şöyle diyor New York Times'in haberi orada kalan oranın sakinleri bölge sakinleri hava saldırılarının Amerika'nın başındaki, başın çektiği koalisyon tarafından ...IŞİD'e yapılan saldırılar da oldu ve sabaha karşı e, da e, işidin devam ettiği yalnız kuşatmaya ve saldırılara devam ettiğini de söylemişler. Gardi'nin diyor ki Irak-Suriye sınırında. E, daha yakın o, o bölgeye daha yakın bir saldırı olduğunu Asa Rami Abdurrahman diye Suriye İnsan Hakları gözlem örgütünün başındaki ona göre savaş uçaklarının da nereden hangi taraftan geldiğini söylemiş. Kuzey mi? Kuzeyden mi gelmiş? Evet. Hı. Kuzey tarafından gelmiş. Hani anlaşma yapılacaktı daha bu konuyla alakalı? Türk hava sahasından tarafından geldiğini ve muhtemelen Suriye değil bu uçakların e, Amerikan hava kuvvet yani Amerikan hava kuvvetlerine bağlı uçaklar da işe katılmış oluyorlar gardiyan da en azından Rami Abdurrahman öyle demiş tabi hiçbir şey net olarak söylemek mümkün değil çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri başkanı saldırıları başlatan ne kongreye ne dünya basınına ne Amerikan halkına herhangi bir açıklama yapma bütün yetkileri de kendisine toplamış olduğu için generallerin bile bir kısmına <gülüyor> açıklama yapmadığı da söylenebilir yani. Arada büyük bir kavga vardı aslında evet. geçtiğimiz haftada ondan bahsettik biraz. En son böyle elindeki kahveyle beraber selam veren bir videosu da var Obama'nın askerleri. Dök, da... ...dökmesin sakın üstüne... ...yok kahve. dökmemiş de biraz böyle... ...şey... ...uyku neyi... ...seme... Efendim? Neyse, ...uyku neyi vardı... ...uyku semelesi mi... Seme. ...imsomnia... ...nedir... ...bilmiyorum eski Türkçe ile alakalı... ...siz bilirsiniz diye sordum. ...sizin de aklınıza gelmedi... ...neyse... ...biraz böyle... ...paytak paytak yürürken... ...elindeki kahve ile beraber... ...selam veriyor... Helikopterden inerken iki askere kendisine ciddi ciddi selam veren askerleri. Ups döküldü yandım. Falan Değil demiyor. Sıcak Yok, Sonra bakıyor ne yaptım ben diye etrafına böyle bir bakış atıyor. Sonra devam ediyor yoluna da. Ondan önce Amerikan ile arasında da müdahale konusunda yapay bir kavga çıkmıştı. Geçtiğimiz haftada bunlardan bahsedebilmek mümkündü. Ama benim anlamadığım şey şu. Siz biraz önce şey mi dediniz? Suriye uçaklarına mı bombaladığından bahsettiniz? Ben mi yanlış anladım? Hayır. Suriye uçakları olmadığını Olmadı. ve bunun... Hı. Amerikan uçakları olduğundan bahsetmişler. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü öyle demiş ki bu genellikle batı basını en çok bilgiyi, en doğruya yakın bilgiyi de onlardan Aynen. alıyor. Yıllarda yani 3 yıldan beri neredeyse biz de onlardan aktarıyoruz. Oradan Rami Abdurrahman söylemiş. Guardian. Önemli bir bilgi bu. Yani şöyle bir durum ortaya çıkacak eğer Suriye uçakları bombalasaydı. Bir yandan Amerikan uçakları bombalıyor, bir yandan Suriye uçakları bombalıyor aynı bölgeyi. Ki yine e, cihatçıları bombaladıklarından da bahsedebiliriz bu noktada mesela Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile beraber operasyona fiili bir şekilde katıldığı zaman dolaylı yollarında Suriye ile müttefik mi olacak orası çok karışık ben de e, onu aynı şeyi düşündüm ve işin içinden çıkamadım doğrusu istersen zor sordun ama Abdurrahman şey demiş yani. kardeşim Esat olmasın sonra tekrardan ee, ...olabilir... ...her şey mümkün... ...yani oradaki aktivistler şey diyorlarmış... ...muhtemelen uluslararası koalisyonlar ...rejimin uçakları değil demiş... ...gardiyana... ...ve Suriye hükümetini kastediyor rejim derken... ...yani Beşşar Esad'ı... ...ve patlamalar çünkü çok daha... ...infilaklar çok daha büyük... ...yani dünkü gibi demiş... ...yoğunluktan bahsediyorlar gene... ...hatırlayacağın üzere... ...eee... ...evet... Bir yandan da Kürt gençlerinin de Kobani'deki cepheye gidişi de sürüyormuş. Hürriyet gazetesi de oradan orada muhabirleriyle beraber e, sınır bölgesinde bu durumu gözlemliyorlarmış. de karşı YPG saflarında savaşmak için her gün yüzlerce Kürt genci Kobani'ye gidiyormuş. Suruç Suriye e, arasındaki belli noktalardan 5 dakikada geçiyorlarmış bu bölgeyi o kadar yoğun ki diyor Kobani Kobaniyle heybet koşarak sınırı geçiyor fotoğraflarını da çekmişler YPG'lilere telefon ediliyor karşılamak için araç gönderiyorlarmış böyle hemen bir telefonla araç geldi diye şey yapıyorlar evet net bir rakam alamasak da günde 200-250 arasında insanın geçtiğinden bahsediliyormuş sınırı geçerek savaşmaya katılacak olan Kürtlerin Türk Kürt gençlerin günde 250 mi? evet Çarşamba sabahı gidenlerin arasında 20 genç kızın da olduğunu öğrenmişler. Ee, uzun boylu, rengarenke şarptı bir genç dikkatimizi çekiyor diyor. Ondan sonra da anlatmaya başlıyor Heybet'in hikayesini. Transit cephe geçişlerini film 20 gibi mi? seyrettik diyorlar evet hürriyette. Yüz, çok ilginç yani aslında. Gülden Aydın da var orada. Ee, bir de e, şey tabii yani savaşın çok uzun süreceğini de söylemiş Obama. Bu arada onu da söyleyeyim. İllegal, tamamen uluslararası hukuka, Amerikan hukukuna aykırı olduğu ısrarla belirtilen şeyin ve hiç, yani mesela Howard Freil de yazar ve tarihçi eee en az 10 sebep var demiş. Uluslararası hukukun çiğnenerek yapıldığına dair. Yani Birleşmiş Milletler antlaşmasının tipik antlaşmaları vesaire ee, Ve e, Freedom of the Press Foundation'dan Basın Özgürlüğü Vakfı'ndan Trevor Tim de Guardian'da şeyi yazmış. Yani Amerikan askerinin ordusunun Irak ve Suriye'de ne yapmak istediğini çözmek istiyorsanız ...ya da IŞİD'e olan saldırısının legal olup olmadığını size Allah kolaylık versin demiş. Yani yok böyle bir şey bulamazsınız demiş. Gizli eforları var, çabaları var Obama yönetiminin. Temel hukuki terimlerin hepsini ters yüz ediyor. Ve bu böyle bir şeyi imkansız kılıyor demiş. Yani hukukla bağlayamayız bunu demişler. Çok ciddi eleştiriler geliyor. Hürriyet gazetesindeki heybetin hikayesi üzerinden gideceksek hatırlayalım... ...ne kadar 250 kişinin geçtiğinden bahsediliyor Türkiye'den sınıra... Kobani'ye çatışmak için, savaşmak için Kürt gençlerinin geçtiğinden bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni bir e, şey onaylandı, yasa e, tasarı, on, tasarı onaylandı. Bu tasarıya göre de e, karar tasarısıyla beraber... Bu gruplara, gruplardan kastı da e, yabancı terörist savaşçılarla mücadele için Birleşmiş e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısından bahsediyoruz. E, terörist gruplar olarak nitelendiriliyor. E, yeni militan ve kaynak temin edilmesi ve terör örgütlerine katılmak isteyenlerin karışıklık yaşandığı ülkeleri seyahatlerinin engellenmesi amaçlanıyormuş. Burada da bir karışıklık olacaktır muhtemelen. Yani Türkiye üzerinden hem IŞİD militanları geçiyor hem YPG'ye katılmak için gençler gidiyor. Militan olmak için oraya. Savaşmak için daha doğrusu, da Yani iki taraftan da bir geçiş söz konusu olacak. Ve tamamen geçiş alanı gibi bir ülke olduğuna göre evet. Türkiye. E, ne tarafından tutulacak Türkiye'nin bu tutumu e, o da epey bir konuşulacak konu haline gelecektir herhalde önümüzdeki günlerde. Evet son derece endişe verici ve karmaşık bir durum var. Yabancı savaşçı tasarısına onay verildi deniyor. Ama çok ilginç değil mi? Yani bir sınır bölgenizde bir savaş var. Sizin ülkenizden hem bir tarafı hem de diğer tarafı rahatlıkla geçebiliyor savaşçı yani Tansiz Yabancı olarak. savaşçı kavramını da yepyeni tanımlar var şimdi bu. Yabancı savaşçı bu tasarı kabul edildi. Tüm ülkeler için bağlayıcı nitelik taşıyor diye bir haber Ajans France Press'ten filan. Yani Obama'nın yönettiği toplantıda yabancı terörist savaşçılarla mücadele için Güvenlik Konseyi'ne karar tasarısı o biriyle kabul ediliyor. Yeni militan ve kaynak temin edilmesi ve terör örgütlerine katılmak isteyenler engellenecek deniyor. Ama aynı anda skandal nitelikte şeyler var. Mesela Taraf Gazetesi'nde bugün şey var. Tika denen bir kuruluş var. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı çok öz, ö, övülüyor. Tarihi eserleri canlandırıyor diye Kosova'da yapılan IŞİD operasyonuna karışmış adı Kosova polisi radikal İslamcılarla İslamcılara yaptığı baskında Suriye ve Irak'a cihatçı gönderdiğini iddia etti 30 imamı gözaltına almış hı hı. aynı operasyonda 16 vakıf ve dernekte kapatılmış Evet TİKA ile alakası nedir? Kapılan, kapatılan S.T.K. arasında Tika'nın büyük destek verdiği Akia da varmış. Hmm. Ve kilit isimlerden Şevçet Kranici ya da Şevket nasıl okunacak tam bilemedim. Tika'nın onu onarıp açtığı priştine Fatih Sultan Mehmet Camii'nin imamıymış. Aradaki bağ ne? Göz acaba? altına alınmış. Yani eğer bu camiler doğrudan TİKA'ya bağlıysa zaten başlı başına bir soru var ama. Evet. E... Ama ona hiç girmeden daha Emre Uslu'nun haberi bu. Tutuklanan diğer imamlar arasında da TİKA camilerinde görev yapan bir sürü isim var. TİKA mi? cami Gersin? ne demek onu anlamadım. TİKA'nın yani yani, onardı Tika... şeye açtı. E yani. tamam onaramaz on mı? Burada bir sorun ne? Ama şöyle bir durum var. Eğer Tika imam arasındaki... tayin edemez ama. İ, i̇mam tayin etmiş mi? Haberde bana bahsediliyor mu? Yani bir müftülük yok mu Kosova'da? Kosova bölgesinde bir müftülük vardır. Herhalde evet. onları onlar takip ediyordur. Benim bildiğim TİKA bir yardım kuruluşu. İmam tayin etmez. Zaten imam tayin ediyorsa büyük bir sorun vardır evet. ortada. Ya i̇mam tayininde ama rol oynaması da ya ima en azından haberde bu var tabii. Taraf gazetesinde imadan bol ne var? Ama şeye bakmak lazım. AKEA denilen e, bu kurumla STK ile arasında ne gibi bir bağ var TİKA'nın. Evet. Sonuçta devlet kurumu değil mi TİKA? Bizim vergilerimizle beraber evet. e, işlerini halleden bir örgüt. Bu örgütün bu AK ile arasındaki ekonomik bağ nedir? Ona bakmak lazım. Ama yaptırdığı tahmin, restore ettirdiği camilerdeki imamların suçlarından ötürü e, bir kurum bu şekilde hedef gösterilebilir mi? Orası da ayrı bir hikaye. Bence gösterilmez. Ama AK arasındaki bu üzerinden gösterilebilir mi? Elbette. Evet yani şöyle şeyler var. Mesela Türkiye'nin resmi Devlet Vakfı Yunus Emre Enstitüsü de Web sayfasında AKE ile ilişkilerini şöyle anlatıyormuş. Hı. TİKA ve Yunus Emre Vakfı'nın radikal İslamcı kuruluşlarla ilişkisini sakıncalı bulanlar da varmış. Kosova'daki Türk asker ve polis yetkilileri diyor mesela böyle bir şey. Uyarılarda bulunmuş ama hala alınmamış diye devam eden bir haber var. Biraz şeye dayalı. Ee, iddialara iddialara dayalı bir haber ama... Akıya, IŞİD ve El-Kaide ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılıyorsa bu o zaman bir vatandaş olarak soralım. Bizim vergilerimize radikal İslamcıları mı sonlıyorsunuz vergilerimiz? Evet aradaki bağ soru. bulursa haberin içerisindeki o bağ somut olarak gösterilse de herkes sorsa. Ama somut bağ üzerinden imalarla beraber ilginç olabilir daha fazla haber. Evet bu arada Salih Müslim'in de önemli bir iddiası var iddia diyebiliriz buna IŞİD tanklarla Kobani'ye ilerliyor bir katliam yaşanabilir demiş zaten katliamın babası yaşanıyor Suriye'nin içinde ama yeni bir katliamda yaşanabileceğini de söylemiş oluyor evet. tabii. Bu, bu sefer de Kürtler üzerinde orada Araplar arasında yaşanıyordu katliam bu Vice TV denen çok enteresan bir kuruluş aslında. Onun çektiği çok çarpıcı belgesellerde de hakikaten Stalingrad bari bir çatışmaların yaşandığı Halep'te. Tarihin kaydettiği en eski şehir halen insanların yaşadığı Halep'te. Sokak köşe köşe yani 25 metre bazen 5 metre mesafede filan insanların birbirine ateş ettiği şeyler görüyoruz. Asıl Stalingrad galiba orası ve 2 senedir devam eden bu şiddetli yoğun, oldukça yoğunlukta ve Çocuk çocukların bir çakmak verin diyor çocuk tutuşturup elinde yaptığı bombayı sonra delikten çıkarıp atıyor ve geri çık Babasına dedi. soruyorlar işte e, bu çocukları bu cephede bulundurmanın ne gibi bir şeyi var? Sonuçta savaş ve çocuklar diyor. E, evde bıraksam diyor herhangi bir şekilde zaten kafasına düşen bir bombayla ölecektir diyor. E, burada da aynı durum söz konusu diyor. Bari buradayken işe yere koyuyorsun diye cevap veriyor babasına. Evet ikisinden biri halledecek bizi diyor. Ya rejimin evet. Esat rejimi ya IŞİD. Işit. Çok korkmuş. Ama Taraf Gazetesi'nde bir haber vardı. Geçtiğimiz hafta aktarmadım. Sizi bekledim size sormak için geldiğiniz zaman. Ee, Sürmahşet'ten verilen bir haberdi. Tam olarak nasıl anlandıracağını bilemedim. Tam bu konularla alakalıydı. Yine iddialar üzerine gidiyordu. Mersin'de bir özel hastanede hemşire olarak çalışan EG'nin temeci vardı. Sürmahşet'ten verilmiş haberin içerisinde. Biz tedavi ediyoruz. Onlar kafa kesmeye gidiyorlar. IŞİD militanlarını tedavi etmekten bıktım diye tepki göstermiş ve bu tepkisini de taraf gazetesi görmüş ve sürmanşete taşımıştı. Bir hemşire söylüyor bunu. Ee, hemşiresinde, hemşire de söylediklerine göre özel hastanede çalışan bir hemşireyim. Uzun zamandır Suriye'den gelen savaş yaraları hastanemize tedavi için getiriliyor. Son gelen yaralıların eşit askeri olduklarını öğrendim. Bu duruma çok üzüldüm. Bizim insanımız onların elinde esirken bu kişilerin bizim hastanemizde tedavi olmasına rahatsızlık duydum. Ve bu kişileri tedavi ettiğim için büyük utanç yaşadım diyor. Ya, ya hiç böyle bir şey duymadım. Duymak da istemiyorum. Yani bir hemşirenin hastaları, yaralıları e, şeyine göre, ideolojisine göre tedavi edip etmemek kararını ilk defa duyuyorum. Ve ömrü. bu da Surmanşet'ten Taraf Gazetesi'nden verildi. Hipokrat Yemin'e sadece şey için mi? Doktorlar için mi geçerli hemşireler dahil mi peki Hipokrat Yemin'e? Benim bildiğim evet. Böyle durumlarda yani stabilo iddiaları üzerinden dedik yani hani Taraf Gazetesi'nin Keşke daha böyle somut bir şey olsa da herkesin destekleyebileceği, herkesin gözünün önüne getirebileceği sahneler olsa sadece hayal kurması değil de gerçekten de hesabını sorulabileceği argümanlarla dolu olsa haberler. Sadece tarafta değil tabii ki bu haberleri yapan. Evet yani birkaç kısa haberle de bitirelim. Yani şeyi söyledik de bağlı örgütün bir Fransız'ın başını kestiği haberini. Cezayir'de Irak-Şam İslam Devleti'ne, IŞİD ya da İslam Devleti IŞİD yani bağlı bir örgüt kendisine hilafetin askerleri diye ad veriyormuş. E, Ceyşül Halife e, kaçırdığı Fransız turist Erve Gurdel'in başını kesip göndermiş. İnternette yayınlamış Fransız hükümetine kanlı bir mesaj videoda yüzü maskeli militanlar önce Fransa'nın IŞİD'e karşı yürüttüğü hava operasyonlarını durdurmadığı için ki ben yokken işte geçen haftanın röportajken gerçekleşen bir saldırıdan bahsediyoruz. Gurdel'in öldürüleceğini söylüyor. Ardından da Erve Gurdel olduğu belirtilen kişinin kafası kesiliyormuş. Fransız yetkililer açıklama yapmadı diyor radikal haberinde ama yapmışlar. Guardian'dan bakıyoruz. Dolaylı kabul etmiş cündel halife ben demin yanlış söyledim Hı. maalesef ceş dedim o savaş demek cündel hilafe ordu demek galiba ceş evet ceş ordu cünd askerler ve sonuç olarak videoda e 55 yaşında bir dağcı rehber nisli cezayir'e gelmiş bir gün içinde kaçırılmış ve kanlı mesajı yollamışlar ailesine de kısaca hitap etti, hitapta bulunmuş çok acı benim elimdeki son haberse eğer planınız varsa randevunun iptal olduğuyla alakalı ona göre hazırlıklarınızı yapın sizde yani dışişleri bakanlığından daha doğrusu dış doğrudan dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı meslektaşı Sami Şükrü'nin New York'ta bugün yapması planlanan bir şey vardı hatırlarsanız Randevu vardı, görüşme vardı. Bu Mısır tarafından iptal edilmiş gerekçe olarak mi? da, evet Hı. evet, gerekçe olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Mısır'daki darbeyi eleştirdiği konuşması gösterilmiş. Yokmuş yani. E, bir yandan konuşacaklar, bir yandan konuşmayacaklar nasıl iş? Bu biraz kafası karışmış vaziyette. evet yani Rabia bitti sisi zamanı diye vermişti taraf gazetesi ki hakikaten Mısır basında çıkan iddiaların aksine görüşme talebi Türkiye'den gelmedi demiş Çavuşoğlu. Mısırlı bakanla de karşı oluşturulan stratejiyi konuşacaklarını söylemişti. İlişkiler normalleşiyor demiş Mısırlı yetkililer geriye çağrılan... Geri çağrılan Büyükelçiler de göreve başlayabilir demişlerdi. Darbeyle devrilen Mursi'nin hala tutuklu olduğunu da hatırlayalım. Ama Erdoğan izin vermemiş ve gene dün Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı açıklamayla beraber ipleri tekrar gelmiş. Evet Ataşeler'in IŞİD'le esareti anlattıkları haberleri de var. Davutoğlu da büyük bir kararlılıkla nasıl yürüttüklerini anlatan kendini. Çok başarıyla öven operasyonun bir kişinin bir demiş infaz edildiğini de söylemiş yalnız yardım eden birisi öldürülmüş IŞİD tarafından hmm. Araplardan biri Hiçbir zaman fidye ödemedik bizi zorlayan durumlar oldu pazarlık mutlaka yapıldı fidye dışında her türlü temas vardır kimle temas kurmak gerekiyorsa kuruldu ayrıca başka temaslarda olmak zorunda bu bir operasyondur Şimdi söylüyorum büyük iş başarıldı demiş. Can söz konusuysa her şey yapılır demiş. Operasyon belli olmasın diye ertelemedim diyor. MİT müsteşarı aradı ve beklediğiniz müjdeyi kısa süre içinde verebiliriz demiş. Azerbaycan gezisini iptal edeyim mi etmeyeyim mi ama açığa çıkar diye ertelemedim diyor. Operasyonda da maalesef bir kişi bir Türk... İsimsiz kahraman diyor bir Türk dostu demiş. Yani yerel unsur diyor. Türkiye sevgisi olan bir kişi diye vermiş bunu. Türkiye sevgisi olan bir yerel unsur. Unsur mu demiş? Evet, aynen böyle. Türkiye sevgisi olan yerel unsur. Evet. Türkiye sevgisi <gülüyor> olan yerel unsur infaz edildi demiş. Kelime bu yani. Çok sempatik şey sevgi dolu. ...Türkiye sevgilisi olan yerel unsur infaz edildi. Evet, deşifre olduğu için infaz edildi. Allah rahmet eylesin diyor. İsimsiz kahraman o diyor. Yerel unsur. Kendisi tarafından da yok muymuş? Ama neyse belki ailesi tarafından söylenmesi... Kılıçdaroğlu takdir etmiş. Şeyden mi bahsetmiş mi? Bir takas olduğundan bahsediliyor. Öyle bir iddia var. 49 Reyni'ye karşılık 50 kadar... E, işitte yakın ismin ya da işitin içerisinde olan ismin e, takas edildiğinden bahsediliyor. Suriye'deki savaşan evet, İbrahim Tevhid Örgütü'nün yok, elindeki. ama şeyden bahsediyor. Yani her şey olur diyor. Canko söz konusu her şey yapılır demiş. E, Öztürk Bey'inde yani Musul da cevval biri olduğunu söylemiş. Çok renkli bir dille ifade etmiş. Yerel unsurdan sonra cevval bir arkadaş demiş konsolos için ee, telefon, iki telefonu yanında tutmayı başarmış diyor yani zeki çevik ve cevval demek istemiş herhalde ee, basına biraz saldırmış kime ama basına saldırmış basın, ne yaptı? basın yasağı vardı hiçbir şey konuşulmadı Niye yok saldırmış yok yere? yok yaptı ya cahiller ya da kasıtlı yapıyorlar demiş Türkiye'de basında Uluslararası basında Türkiye sınavda sanki öyle bir hava oluşuyor Demiş Sonra da son olarak da Başörtüsüne değinmiş Bir de başörtüsü meselesi var Malum Orta öğretim kurumlarında Başörtüsüne serbestlik getiren Değişiklikle ilgili konuşan bakan Nabi Avcı'da öğrenciler 5. sınıftan itibaren Uygulamadan yararlanabilir Demiş Ana okulunda yok demiş. Adalet oycusu. ve kal Kalkınma Partisi'nin klasik taktiklerinden bir tanesi değil mi artık yani şaşırmıyorum ben. Ne zaman ortada böyle bir kaos durumu olsa, ne zaman bir şey tartışılmaya başlasa hemen alttan fıt diye bir şey kaçıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Fırt diye kaçan şey de yeni tasarılar, yeni yasalar. Kaç göz öresinde ortadan çıkan Neyse, şeyler. Neyse okulunda yokmuş. Rahat Önceden bir tartışma demişsin. fırsatı bile bırakılmayacak bir şey ortaya çıktı dedi. Yani. Ama provokasyonlara karşı da uyarmış bakan. Nabi Avcı ne demiş? Ne demiş? Ana okulların içine çarşaflı öğrenci sokup fotoğraf çektirenler olabilir uyanık olun demiş. Bunu da geçiyorum. Evet, Karakolun önüne aldılar yani. Ha? Önleminde aldılar. Evet önleminde almışlar. En önemlisi de bir şeyden bahsedelim. Çeşitli Kuruluşlar Bir de Ebu Sayyaf'ın da Alman rehineleri öldürmekle tehdit etti haberini de ekleyelim. Çünkü Filipinli Radikal İslamcı Örgüt'te Nisan ayından bu yana rehin tuttuğu iki Alman'ın fotoğraflarını da göstermiş. Perişan halde olduğu görülüyor biri özellikle. Mesela burada da aynı şey olabilir mi? Biraz önce bakanın söylediği bir durum. E, siyah çarşaflar giyip e, provokasyon yapan kişilerden de bahsedebilir miyiz? Çeşitli ülkelerin kuklası olarak da nitelendirebileceğimiz. Bu kadar net bir şekilde midir mesela her şey? <gülüyor> Sadece anaokullarında mı yapılacak? Orada para isteniyormuş. 3,5 milyon sterlin talep ediyormuş. Para verin insanlar. yoksa işi de destek için bu insanların kafasını mı keseriz diyorlar? Evet. de değil canım. Ebu yap onlar. Tamam. O başka bir örgüt. Bu arada şeyde yasaklanmış. Umut Vakfı'nın kaç yıldır kim bilir yürüttüğü 28 Eylüller'de bireysel silahsızlanma gününde Sessiz ayakkabıların yürüyüşü yapılıyor. Ee, çok acayip yani. Barış ve uzlaşmaya da önemli bir katkı sunduğu belirtilen kaç yıldır biz de takip ediyoruz. Şu şeyde, sessiz ayakkabılar meselesini büyük bir dikkatle takip etmeye çalışıyoruz açık gazete programında uzun yıllardan beri. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yasaklanmaması karşısında yürüyüşünü yapmamaya karar vermiş. Her yıl ortalama dört beş yüz kişi. Ölüyor ateşli silahlarla, bireysel küçük silahlarla. Türkiye'de bireysel silah sılamanın önemine dikkat çekmek için toplumsal birlikteliğinde yüzlenmesi için Taksim'de düzenleniyor. Ama Taksim olmaz diyorlar. Atı Taksim Atatürk anıtına sadece çelenk bırakırsanız olur yoksa başka türlü olmaz demişler. İstemiyorlar yani Taksim'de bir şey. Fakat Nazire Dedeman Çağatay ile birlikte kırmızı halı üzerine kaybettiği yakınlarının ayakkabılarıyla fotoğraflarını kırmızı krafi emirler bırakıyordu. Yani bütün yapılan da buydu bunu da istemiyor. Ama yani silah dediğiniz zaman kullanma etkisi olan kişiler sonuna kadar kullanıyorlar ama. Benim elimdeki son haberden bahsedin mi eğer söyleyecekleriniz evet, kalmazsa. Yok bitti. Efendim şu benim elimdeki son haberde 8 bakanlığın bir yıldır üzerinde çalıştığı uyuşturucu eylem planına Star gazetesi ulaşmış. Hey. Eylem planı da şöyleymiş uyuşturucu satan ve içenlere terörist muamelesi yapılacakmış uyuşturucu timine silah kullanma etkisi veriliyormuş karakollarda 3-4 kişilik narko timler oluşturulacakmış timler özgürce silah kullanabilecekmiş timler sadece okul içine değil çevresini de gözetleyebilecekmiş hey, hey, hey. uyuşturucuyla mücadelede yüksek e, kurul kurulacakmış yani okulların etrafında 3-4 kişilik narko terör kim olduğu bilinmeyen kişiler muhtemelen üzerinde de üniforma olmayacaktır bu insanların bellerinde silahlarıyla beraber e, okulun içerisine ve dışarısını gözlemleyebilecek. Yani gayet rahat bir şekilde çocuğunuzu e, okula gönderebilirsiniz. Tüme de şekilde. bir ad vereyim mi? Uyuşturmayıcı. Uyuşturmayıcı. Evet, nasıl? Bilmiyorum. Ama uyuşturucu satıcısı ve içine terörist muamelesi yapılacakmış. Nasıl olacak mesela bu durum? Mesela narkoterör timinin e, Uruguay'a ya da Hollanda'ya gittin ya da Amerika'daki bazı eyaletlere gittiğini düşünsenize. O zaman ne olacak? Düşünmek bile istemiyorum. Bunu. Vietnam gazisi gibi. <gülüyor> Savaş gittikten sonra Amerika'ya geliyor. döner. <gülüyor> Geliyoruz diye. İlginç bir durum oldu. Silah Hadi. kullanacaklarmış, bakalım. Uyuşturucuya karşı silah mı yani? Evet, iklim değişikliğine karşı silah, uyuşturucuya karşı silah, radikal İslam'a karşı silah. Herkesi öldürelim bitsin bu iş bence. Kill them all diyorlar <gülüyor> Kill Amerika, Allah. Amerikalılar galiba bu olaya. Peki galiba parça çalacak zamanımız kalmadı. Özdal da sabırsızlandı. Bitişiyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. Açık kaplı.